Kurbiyyede Halis-i Muhasibi'nin hayatını okumak tarz Bu resim 60. peygamda gelmiştir diyoruz. Şimdi Halis-i bölümü biter herhalde şakı endergiye başlarız bu gündeliklere başlamaktan önce başta peygamber sallallahu ala ve sellem ruhu olmak üzere Sadat ve Müşah'e ruhu aliyemizin Enbiyamız, Enbiyabullah'ın sahabenin, sahibilerin ruhları için hasfetler İstanbul ve Meknum'un sahibi-i kiramın Müşah ala sallamın Ebu Eyyur el-Emsari -el Hazretleri'nin Kürt-Mubayrik derdede mesum Evliya içinde bulunduğumuz Selahit Mustafa Efendimiz bir tesis eden o Uzzah-ı ve Halifeler'in çevreminde bulunan hatıra hadi Nuri Hazretleri'nin Şeyh Muradır bu değerli aile üyemize ve rahmetli eee bir abimize mezar geçmiş olan sizlerin de bizlerin annelerimizin, babalarımızın, deleverimizin yine de için evgar dileklerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, yakınlarımızın, arkadaşlarımızın, dostlarımızın tabi iyi de severizlar. Ve bu aziz rahman efendimizin huzuruna cihatörne yararlı bir yardım ile eserler hediye olsun. Kalbulur onları öğütleri dünya ve ahirette meyvelerim masara eylesin. Ceneti ve cefanıyla müşerref eylesin. Birkaç arkadaşa teşekkür etmek istiyorum. En keskinci yılı Allah ve en bir şey gibi durmuyor Allah'a ciddiyle kalır Orada biraz bir matbaa dolusu var, herhalde en fethi olacak, olabilecek ki bugün okuyamdan dolayı Sıra evde edemce sınav nida oldu. Sen Allah'ın çağrılısını, nidasını tabi şey duyuyor Allah. Allah'tan gayret bir şey ile tatmin olan bir kimse. Evde edildiği bir şey ile hoşnut olan, evden olan, günah duygusuna, zorunluluk duygusuna eren, olan, razı olan, olan, Allah'tan gayret bir şey böyle böyle müsaidik olarak Yeni veren bir kimse. <gülüyor> İçeride kaydı Allah. Allah'ın haddini bilmiyor demektir. Onu söylemek icap. Şimdi biraz ilhamizin göründüğü kadar bu derin sözleri açıklamak zor da bir açıklamaya çalışalım. Allah'ım ben anletmenin nidatını duymayan gel buyur nidatını duymayan hadi yerlerinden gelen şey sayesini icat edemez. Burası anlaşılıyor da iddiası ne Allah? In. Ve Allah'ın iddiası sözünden duyabiliş neyi katılıyor? Bülüm olan burası. Allah'ın iddiası, aşikar iddiası mesela herkesin duyduğu ezan bu. Ezanda Allah'ın rahmetleri hazretleri iddia ettiriyor, bağırıyor ki bağırttırıyor, yüksek sesle seslendiriyor ki, hayyye aleyh selam. Kalkın, haydi namaza gelin. Hayyye aleyh selam. Haydi selaha, kurtuluşa gelin diye, bağırıyor. Bu aşka bir davettir. E bu, dedi, daveti yaptıran Allah. <gülüyor> Evdana duyup da, camiye gitmek olur mu? Davet, Allah davet ediyor da ben gelmem demek veya tembecik etmek veya gevşeklik etmek veya gitmemek olur, ne kadar olursa ne kadar ayıp olur. Onun için FKP Akademisi bir halim şerimde duyurdu ki, bir karim, bir topluluk, bir cümle insan, bir mahalle, halk, bir til. bir mescit var, ama bu mescitte namaz kılmıyorlar. O mescit, o diyarda, o orada, o belgede Gariptir, garibandır, zalandıdır, yerinden yurdundan ayrı kaldık gibi, <gülüyor> garip yolu gibidir o mescid. Ve Allah, o mescidde namaz kılmayan o mahalle altına rüyalet gününde rahmetle zayılda, rahmet etmez. Mescid olacaksa, mescid gariban kalacak, boylu bükül kalacak, etrafında ısımalar olacaksa o da altı bilirmez. Bu en aşikar davet ve maalesef bunu bile yapıyor, o zamanın Müslümanlar Tabi yani Kâbe'e davet yok zaten, davet Müslümanlar. Haydi Aleyhisselam, Haydi Aleyhisselam, davet, saran, hay davet kılan mümin kimseye. Yani o bile bu davetin heyecanını duymuyor, iştiremiyor, yükselmiyor, letbek geliyor. Geliyor yani bir davetine davetini aldım, geliyor. Bu aşikar davet. Daha büyük, daha umumi, davet, Resulullah'ın daveti. Resulullah sallallahu aleyhi tüm insanları kendi çağında ait ve kendi çağından sıra yenilecek olan bütün insanları. Burada var olup kadar ve ziyiden sonra ileriye doğru var olacak olan insanların hepsini Allah'ın yoluna davetçidir. Hacisi Şerif'e böyle buyuruyorlar. Ben, buyuruyor, ben Allah'ın davetçisiyim. Allah'ın yoluna çağırıyorum sizlere. Allah'ın davet ettiğine, yani Resulüne, elçisine, peygamberine, sevgilisine, halde davet ettiği halde gitmiyor. gitmeyen, <gülüyor> gelmeninle beraber geliştirince, aynı ettiği halde katılmıyor. Bu da ne kadar davetli bir insandır. Ne kadar ne kadar zalimce bir iddian edilir bu. Ne kadar böyle ayırtlanacak bir durum. Allah Bizi Resulü'ne, Resulü'nün davetini çizip, istedip, avlayıp, ona en güzel temizle, itibar edememiz. <gülüyor> Hümmet-i Muhammed'in bugün çektiği Resulü'ne, Resulü'nün o yürürme davetine icabet etmemekten kaynaklanır. 40 sene, 50 sene savaşsız geçmiş ama 40 sene, 50 sene geçen o savaşsız müddet içinde bir Allah'ın yolunda yürümekte müslüman olarak dinleyerek varza kültürler işlemişiz. Şimdi olaylar katılık veriyor ve kar alıyoruz. Birinciden kar Kara Kar alıyoruz ama 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl ihmali birikmiş bir fark. Bunu da tam hmm. çiz. Adamın daveti, tuzaklarımızda bir <gülüyor> garip dalmış, kendimizi bırakmamış. Biz bırakmamış, hapızımızın yaplaşı olmamış ümmetimiz varmet olarak. Resulüden yorum etti demiş ümmetimiz. Onun için onun şimdi konulduğu Erzincan, Kafkasya'da, Türkiye'de, Cezayir'de dünyanın evet, her türdüklerden farkında her yerde acısını çekiyoruz, kahroluyoruz, ücuma bayat oluyoruz, korunuyoruz, asılıyoruz, işiyoruz, ölüyoruz. Her evet, türlü. Bu yüzden ki şey adamlardan oluyorsunuz sana, hani Felsin için cezaevde ölüme mahkum ediliyor. Fransız ölüme mahkum etmiyor. Cezaevin kendi, kendi ahaleti, kendi kendini, maalesef emperyalizmin maşası olarak, kendi adamını, kendi enerjisini kurtarmayı isteyen insana evime mahkum ediyor. Ve yarın o mübarek insanlar atılacaklar. Belki bugün atıldılar kadar, yani bugün geldiğimizde belki oldu bitti bile şu anda o öldürme işlemi. Bir davetçi bu, yani Resulullah davetçidir, Allah'ın yoluna çağırıyor. Wallahu yed'u ila da'l-i selam, yed'u ila da'l-i ila selat-ı Allah, da'l-i selam olan cennetine kullarını çağırıyor, ve selat-ı müşakidine dilediğini yani, ilayet edip saygı ediyor. Allah'ın doğrudan doğruya, efendim, e, ve elçi göndermesi suretiyle daveti de bu. Demek ki bir ezan bizim için bir davet Açacak. yani görünenden görünmeyene doğru, müşahastan mücerdete doğru, somuttan soyuca doğru düşüncelik olursak, efendim ezan var. çok önemli, türenin diken diken olması lazım. Kur'an-ı Kerim var, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri okunurken türenin diken diken olması lazım. Günde beş defa okunuyor diye, hayatımızda çok defalar duyduk diye ezanın heyecanından mahrum yaşamıyor. Her seferinde ezanın, ezanın heyecanını haydinde insan hissetmeli, etmeliyiz. Her seferinde türen diken diken olmalı. Lebbeyk Allah'ım var. Lebbeyk diyebilmeli. çağırdım, duydum, geliyorum diyebilmeli Yani Allah'ın yoluna. Resulullah Allah'ın yoluna çağırmış. Efendim gideceğiz. Bu da aşikar bir davet. Efendim topyekul bir davet. Bütün insanlığı Cenab-ı bir davet. Ayrıca Allah'ın kullarına her şahsa ayrı özel davetleri vardır. İşaretler vardır. Emaneler vardır. Rüyayı salihar. Salih rüyalar vardır. Efendim Vakıaları vardır. Yani uyutarken, uyanıkken, uykuyla uyanıklık arasında efendim, duyduğu, gördüğü şeyler vardır. Etrafındaki olayları müşahede edince zihninde Allah tarafından husude getirilmiş çağrışımlar vardır. Mesela aşağıda göreceğiz. <gülüyor> Aşağıda göreceğiz. Onun için Mesela'yı aşağıda şey yapalım. Efendim, çevresindeki olaylarda Evliyaullah nasıl ibret alıyor? Nasıl etkileniyor Onu görelim. Şimdi Allah'ın Allah'ın nizası vardır. Belki bir radyo yayını gibi fezada yankılanıyor ama cihazları bozuk olanlar bu nizayı duyamıyorlar. Alamıyorlar. Şu anda da bir midası var. Duyan duyuyor, duymayan duyanıyor. Sağır gibi. Ve atırabiyası bozuldu, düğmesi bozuldu, dargası bozuldu, cihazı kusurdu veya geriyani sesi. Dünyayı duyanmıyor. Allah'ın dudasını duyanıyor. Yani Allah'ın bu midasını duyamayan Allah'ın davetçisine nasıl geliyorum tamam diyebilir? Diyemez. O zaman ne demek istiyor Haris-i Muhasibi? haris Muhasibi demek istiyor ki şihanın şu hali huyundan kendini biraz kenara çek Allah'ın lidasını duymana mani olan maşivanın tangırtısından tüngırtısından yürüdü ve bir biraz Allah'ın bizzat özel iddiasıysa, kendi içinde şu duy demek istiyor yani. Allah'ın bir var, o iddaiyi sen duy. E bunu yapmayacak olursan, nasıl davete icar edeceğiz diye. Demek ki insanın, yani çok pratik elde tutulur, ama çağrıcı şekilde söylememiz gerekiyorsa insanın. Ehrim hay uyundan kendisini sıyırıp Cenab-ı Mevla'sıyla baş başa olacağı zamanlar olmadı. Bu patasının içinde bu hay ile Mevla'yı bulamaz. Şöyle bir sakin katayla, sakin bu zamanda, sakin bir yerde, sessiz asire bir yerde, o nidayı duymam için içine yönel hazine yönel, gönlüme yönel, gönül aleminde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda en pençe divan dur, nidayı, sen de işin. demek istiyor. Aksedeksin de da, daveti icaret edemezsin, varacak yere varamazsın demek istiyor. O bakımdan, bu zamanın insanların en büyük kutunu nedir? O zaman insanların en büyük kusuru Allah'ın nilatını duyacak bir kulak kabartması yok. Bir zamanı yok. Bir tenha vakti yok. Tenha vakti yok, yalnızlıktan korkuyor, yalnızlıktan canı sıkılıyor. Yani Allah'ın varlığını bilen insan yalnızlık çeker mi? Yalnızlıktan korkar mı? Ürperir mi? Kaçar mı? Kalabalığa çıkar mı? Allah'la imsiyet eden maşiv Allah'a Allah'a bırakıse gider mi? Gitmez. Ama en yani normal olarak soruların hepsinin cevabı gitmez. Ama öyle bir tespit basmış ki insan olduğunu inkârından efendim inançsızlığından edepsizliğinden haram yemesinden mayasına haramın adaması bu işlemesinden kendisini şu olaylardan suyuluk şey yapamıyor. Anlıyor için, bu yüzden yani bir kenara çekilmek hallet yani hiç insanın olmadığı boş bir yerde kalmak yani büyük insanların büyük grupların gıdası bunlar bunlarla gıdalanıyor bunlarla hayat sürüyor ve insan böyle kendisi tenhalarda çekilmeli sakin yerde içindeki müdahayı duymaya çalışmalı Allah'ın davetine icabet edebilmem için davetini duyabilecek bir dikkati, teyakkuzlu takımlarım. Allah'tan dair bir şeyle bir insan tatmin ediyorsa, oyalanabiliyorsa, eğlenebiliyorsa, tarzı olabiliyorsa öyle bir şey, demek ki Allah'ın tabirinin kıymetini bilmiyor. İnsanoğlunun, sizlerin ve bizlerin ve başkalarının çoğunun bugünkü durumu nedir? Allah'tan verdiği ile meşhur olmaktır. Ticaretten meşhur olmaktır. Keyifle mestir olmaktır. Seyy ile meşhur kılmaktır. İhtirasıyla meşhur olmaktır. Efendim kavgasıyla eee meşhur olmaktır. Diş dünyaları yani hep insanların uğraşları, gayretleri, efendim çalışmaları 24 saatinin indeksini yapacak olursanız yaptığı faaliyetleri şöyle e, alt alta koyacak olursanız başkasını bakın, kendi kendinize bakın kendiniz her saat ne yaptığınızı kaydedin bir haftalık meşguliyetinizi göreceksiniz ki yani Allah'tan da şeylerle yetiniyorsunuz yani bu Allah'ın kalbini bilmemektir Allah'la beraber olmanın kalbini bilmemenin alametidir Böyle insanlar Allah'ın kadirini bilemez. Yani Allah'tan böyle bir şeyle yetinen, onun da oyalanan, asıl hedefe gitmeyen Allah'ın kadirini hiç bilemeyecek demektir. Demek ki demek ki iki şey ki birbirinden ayrı da değil, peş peşe gelen bu iki söz. o zaman bu izahlarla birbirine bağlayacak olursak Allah'ın her zaman, her yerde ve herkese yönelik bir gizli müdahası vardır. Kulum bana gel diyen bir lidası vardı. Efendim, sen bu lida'ya kulak verecek dikkati takılmazsan, pür dikkat kesilmezsen, bu daveti nasıl duyup, nasıl icabet edeceksin bu davete? Allah'tan da başka şeylerle oyalanıyorsun, eğleniyorsun, zevk alıyorsun, vaktini harcıyorsun, geçiriyorsun. Evet, sen bu durumda Allah'ın kadriyi nasıl gireceksin? Yani bilemez. Böyle olursa bilemez. Arayacaksın ki, bulacaksın. Bulacaksın ki, tadacaksın, tadacaksın ki, zevkine varacaksın. O zaman e, bu mübarek rastların durumu hasıl olabilecek. 18. Söz. Tabi bu, hepimiz için çok mühim bir ifad ve iftardır bu akşamki şey. Mâdh-ı Allah'la meşguliyetleri tasfiye edin. Allah'la Allah'la e, meşgul olmayasın seyret edin, Allah'ın kitabını öğrenin, Allah'ın dinini öğrenin, Allah'ın rızasının yolunu öğrenin, Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri yapmaya yönelin. Allah'tan gayri efendim, şeylerle boş yere eğlenip oyalanmayın. 18. rivayet, kâve, ve fâve-l-hârisu, ekvâlimu, nâdimu, ve immede hazın Mazlumu, salimu, ve mazrumu talibün ve inzâmun dar Vel kani udemim ve inca <gülüyor> el haris katimun ve imelih. Evet. Bu zat Haris et-Mes'udi buyurmuş ki, zalim insan, ölüm yapan insan ne pişmandır. Pişmandır, pişman olacaktır. ...yaptığına nadim olacaktır. Ve inmede hafın insanlar İnsanlar onu nefes bile Yani mazlumu... ...salim'in... ...mazlum kimse de selamette olacaktır. Salim olacaktır... ...selamete çıkacaktır. İnsanlar onu... ...fükülete gider. O halde zarim olmamak... ...mazlum olmaya çalışmak lazım geliyor. Şimdi... Zalim, yani zulüm yapan kimse. Zülüm sözü nedir? Zulüm hakka aykırı iş yapmaktır. Hakkı yapmamaktır, haksızlığı yapmaktır. <gülüyor> Bu haksızlık başlasına karşı olursa o kimseye zulmetmiş olur insan. Şirlemiş olur hakkını, malını almış olur, canını yakmış olur. Efendim, şirlemiş olur. Kendi kendisine ...karşı da olabilir. Günah işlerse insan o zaman... ...kendi kendisine... E, ...zulmetmiş olabilir. Lütfen başkasına karşı... ...onların haklarını çiğnemek bile ...zulmetmiş olsun. Mutlaka... ...pişman olacaktır. Dünyada da... bizden azabıyla ile pişman olur. Ahirette de cezayı, azabı... ...görttüğü zaman... ...pişman olacak. Muhakkak. Bu, Bu dünyada insanlar nefeste bile onu veya hayırlı mübarek insan sansa bile veyahut alt işlerse iş bile. Başkasına tabii zulmeden kimseyi başkalarının nefret etmesi tek olmaz. Belki burada bu mübarek saatler günah işlemiyle nefsine zil etmek olduğuna göre onu kaçmak kastettiği olabilirler yani sen günahlara dalarak haramlara bulaşarak herhalin kendi zulmederek yaşıyorsun İstersen seni insanlar nefessin ne kadar iyi insan desin ne kadar sofi derhiç ne kadar abid sahip desin ne kadar sağlam iyi Müslüman desin ama sen aslında öyle şeyler yapıyorsun ki onlar zulüm oluyor kendi nefsine zulüm oluyor o zaman pişman olacaksın sonunda demek ki Kışmanen bir şekilde hareket etmeye çalışmalı herkes. Mazlum, zulme maruz kalan kimse ise o talimdir. Aslında zulme maruz kalmış demek ki selamette değil gibi görünüyor ama aslında o talimdir. Neden? İnsanlar onun zemmeste de talimdir, selamete ermiştir, selamete çıkacaktır. Çünkü mazlumun yanında yer alıyor Allah mazlumun altını zalimden çıkartıyor, hakkını alıyor. Mazlum o zulme uğramasından dolayı sevap şey kazanıyor. Derece kazanıyor, mertebe kazanıyor. O halde zalim olmama, zulüm yapmama, başkalarının haklarını çiğnenemeyen, kendi kendimize de günahlara dalarak, günahlara ulaşarak eminize de zulmetmeme dikkat etmemiz lazım. Devam etme tarihleri. El kâni'u demiyyum, kanaatkar, gönlü çok olan insan zengindir ve ince aç bile olsun. El haris-u fakir'un, kırk insan fakirdir, muhtaçtır ve il meleke, malik dahi olsa, mal-ı bile olsa, elinde şeyler bile olsa haris olduğu zaman muhtaç demektir. Kanaatkar olan kimse zengin demektir. Bütün bunlar da efendim, haris muhasebe hangilerinin tavsiyesi zalim olma çünkü zalim olan pişman olur. Efendim karakter ol, hadis olma demiş oluyor. Konuyu şöyle iş olmaya bize odaklan çıkmış oluyor. 19. <gülüyor> Kale ve kale aynı da rivayet kanalıyla Haris İrdi esed el Muhaside Hazretleri Kela buyurdu ki Aynı rivayet, aynı rivayet dedik. Bu rivayetin ne olduğunu şöyle Geri sayfalara bakalım da Söyleyelim Geçen derste bulunmayanlar bu işi bilmiş olsunlar Rivayetin Şöyle Semih-i ve İbne Ali'ni Tuğsi Abdullah İbni Ali et Tuğsi rivayet etmiş bu kitabı yazanak. Semih-ül Hüldi o Hüldi el Hüldi isimli Zat'tan duymuş. Semih-ül Hüldi e, Eba Osman el Belediye Osman Ebu Osman el Belediye'den o işitmiş. O da Hârişikli Esed el Muhansıgı'dan işitmiş. İşte bu rivayet zinciri, bizim dersimizin başından beri 17. paraşohtan itibaren duyduklarımız bu kanaldan geliyor. Biliyorsunuz bu kitabın yazarı her söylediği şey sözün kaynağını ne kadar nereden geldiğini tespit çekildiğini gösteren alimlerden. Tam hadis alimi gibi çalışıyor. Rivayeti aldığını, kimden aldığını, ne zaman aldığını tespit ediyor. Bilimsel zihniyeti kavramış. Hareketi olan bir kimse. Biz bu terziyeyi tabii sizin de almanızı istiyoruz. Hepimiz de bu terziyenin olmasını istiyoruz. Sözü kimden duyduk? Bilmeliyiz. Aslını öğrenmeliyiz ve sağlam asıllı yerden söz alıp söylemeliyiz. Çürük söz Kaynağını göstermeliyiz. Kaynağını aramalıyız. kaynağın kahretli olması titriziyle sahip olmalıyız. Men sahaha bir bil murakabeti vel ihlas Zeyyenallahu vahirahu bil mücahedevi ve ittiba'i Tarih İbn El-Muhasibi diyor ki bu sözünde kim batınlığını içini murakaba ve iflas ile tahit yaparsa tahitleştirirse sıfatlı yaparsa içini murakaba ve iflasla sağlam ve sağlıklı hale getirirse Zeyyen Allah'ın zahirini de mücahede ve sünnete ittiba ile cennetlendirir. Tabi bu kelimeleri izah etmemiz lazım. Bilmeyenler bunlardan bir şey anlayamazlar tercüme ama tercümede kullandığınız <gülüyor> kelimeleri de anlayamayın kapalı kalmış olur. Şimdi insanın bir iç âlemi var. Hepimizin için Sizin de var, bizim de var. Yani birşeyse, bir senizde bir meselesin bir işi var, bir içi var. Bu dışı hem görünüyor hem de hareketlerdir. Oturuyoruz, kalkıyoruz, kızıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, koşuyoruz. Zafirde başkasına, başkasından görünen taraflarımız bunlar. Yüzü görüyor, ha koşmakta, şimdi oturdu, şimdi konuşuyor, şimdi sustu, şimdi yaktı filan diye. İşte yüzü güzel, boyu uzun, saçları, sakallı bilmem, e, kıvıncı filan gibi. İnsanın dışındaki <gülüyor> manzarası başkası tarafından gölle gömlebilen dış gömlemi ve dışı akseden hareketleri. Buna zahir denir. Mesela benim namaz kılmak, senin efendinin hacca gitsem bu da zahiri bir hareket. İşte uçağı bindi, gün arabiyöre gönderdik, ongöye gittiler yeni gün gelecek süren geliştir. Bu da zahir. Yüzü de efendim zahir. Namazın, orijin, hacim, vekatın hepsinin bir zahiri vardır. Bunu İlma'yı kitapları anlatıyor. Şeklen şöyle olacak. Hatta zahiri vardır. orijin zahiri, namazın zahiri vardır. Şöyle duracaksın, elini şöyle bağlayacaksın, Allah'a el kitağıtken şuraya kadar kaldıracaksın. Hesaire gidiyor. Bunlar zahir. Şimdi zahir ve batını öğrenmiş. Bildiğimizde ne kaldı? bağtınlığını murakabe ve iflas ile e, sağlıklı ve sıhhatli yapmayı başaran insan ne? Allah zahirini de mücadele ve sünnete itibar ile zünnetlendiriyor. Demek ki o mübarek insanların nazarında dışın süslenmesi neymiş? Zahirin süsü, zünneti neymiş? İki şeymiş. Bir, mücahede. İki, sünnet seniye semiyeye Burada Efendim, gerçek sohbilerin zihniyetini gösteriyor bu cümlesi. Bakın, zahir süsü diye biz ne biliriz? İşte elbisenin güzelliği, boy, bozkav, cidde, efendim, e, sakal sürme vs. filan. Birbirini biliriz. Yani bu Ebu At-ı Rahman ya da Haris İdmi, Esed el-Muhasebi'nin değerinin. Müslümanının zahir deyince zahirde gördüğü süs neymiş? Bir mücahede. İki sünnet seniye teminliğe Demek ki bir insan sünnet seniye teminliğe uzun hareket ediyorsa en güzel bir insan. En süslü insan Allah'ın nazarında. Mücahede ise en tümetli insan. Dikkat etmiyor musunuz? da kadar önemli bir nokta. Hani şeyin e, tasavvuf konusunda iler geri söyleyenler var. Hatta had, haddi ve hakkı ve ilgisi ve ilmi ve irfanı olmadığı halde tasavvuf hakkında yetim çekip rükün vermek veya kalkışan zavallılar var. Onlara karşı bir şey bak. O devrin insanının Müslümanının nazarında süs neymiş, sünneti niye var? Ve mücahede. Mücahede nedir? Şimdi i seneyeye uymayı anladık. Yani takallı olacak, efendim, tarifli olacak, efendim, bilmem, e, namazları camide olacak, efendim, Şimdi senin yerde Efendim belirtilen adada riayet edecek. Hayatı, sahabe hayatı gibi, her hareketi, her hali sahabe gibi olacak. Bir de mücahede. Mücahede nedir? burada düşmandan bahsedilmediği için buradaki mücadeede çok ne olarak insanın kendi nefsiyle mücadeesidir yani ki düşmanla çarpışmak değil huduklarda Efendim e, savaş alanından çarpışmak değil kişinin nefsiyle çarpırpşmasııdır demek ki süf zimet alkışlanacak durum kişinin nesile muhalefet etmesi onunla mücadele etmesi nefsini yenmek için gayret sahip etmesi ve sünnet uymasıymış. Tabi bu arz edilen şey nasıl hasıl olacak? Nasıl sağlayacağız bunu? Bu bu sözünde onun anahtarını veriyor bize Haris Hikm-i Esad Tamam ben hocam kabul ettim bu iki hedef Kur'an-ı Kerim'nin hedefidir. Size gösterdiği iyi Müslümana bak şöyle o diye gösterdiği hedeftir. Benim amacım da tamam Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyacağız ve neslimle cihad eden bir insan olacağım. Neslimi kahreden, tetkiye eden bir insan olacağım. Tamam. Ama bunun yol nedir? Bunun yolu tasavvuftur da, tasavvufun içindeki şey nedir? من bir باتنه بِالْمُرَقَبَةِ ihlas. İhlas ile, murakaba ile, basılını, sağlıklı sıhhatı yapan bir insanın Allah dışına, o zaman mücahideyi ve efendim, sünnet-i senyeye, ittibayı maktip eder. O sözlerle yüzeyyen hale gelir. Yani adamın hareketleri, konuşmaları, davranışları, ibadetleri içinde de uygun düşer. Ve efendim nefsin eskili olmayan, oldun bir insanın hareketleri, sözleri, hali ve ahlaki durumuna gelir. Bu neymiş? Anahtan neymiş? Muratabaymış ve ihlasıymış. İhlası bilirsiniz amelin halis niyetli yapılması, kalbi niyetinin temiz olması, efendim farklı olması, içinin tertemiz olması, çok iyi duyguların sahip olması. Murakaba nedir o zaman? Murakaba kısaca kontrol demek. Gözlemek, gözetlemek demek. Bir Müslüman, iyi Müslüman olmak için içini müşahedeye ve gözbele alacak, kalbini tarafsız altına alacak, ve kalbini koruyacak, kollayacak, gözleyecek, savunacak. Neye karşı? Hatalara karşı, havasıra karşı. Yani kalbine gelen evli büyüklük fikirlere, yalan düşüncelere, vesveselere, aklına gelen tehdit, abuk sabuk tehlikeli tehlikeli bir düşüncelere vesairelere, efendim karşı uyanık olacak ve onları yanaştırmayacak gönlüne. Dikkat edecek. Kalbimde kötü duygu olmayacak. Kötü fikir olmayacak. Efendim ya. Eğri günü de hatıralar gelmeyecek. Biliyorsunuz bu yaksı namazının sonunda okuduğumuz aşırı geçiyor. Ve in tübdü mâ en enfusikum el tukfûdu yâsirtim bilhillah. Nefislerinizdeki, içindeki şeyleri gizletelim de Aşkara eyletseniz de, da, taklamatanız da, göstertseniz de, göstermeseniz de, Allah sizi onunla hesaba çekecek. İçinizden geçenlerden dolayı hesaba çekeceksiniz. Tabi bu ayet-i kerime zaman sahede i in sahibi, mahvoldular, ağlaştılar, sevgiler de bize girer. Eyvah! İçimizden geçenden dolayı da mahvede, halbimizden geçenden ki duyulardan dolayı bir işleyeceksek yandık diye önemli yani çok tehlikeli olurlar. Bu hususları hafifletici ayırt edicilerindi bir var ediyor ama yani o rivayetlere makbul kabul ediyoruz. Fakat insanın içindeki duyguları da murakabda etmesi, kontrol etmesi, kötü duygulara gönlünde yer vermeyip yer vermeyesi, sepetmesi geleni de çalıştırıp. Sürüp çıkartması lazım. İşte buna mürakab ediyoruz. Yani tabikatta, tar tasavvufsa çok önemli bir nokta. Ve bizim kardeşlerimiz bunu yapmıyorlar. Yıllar yılı, 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl deriş olarak, olarak yaşamış, deriş olarak efendim, hayata gözlerini yurmuş insanlar bu işlemi yapmıyorlar. Yapılmıyor. Yapmıyorsunuz, yapmıyorlar. Yani konuşuyorsun, Arkadaşlarına karşı niyetlerine bakıyorsun, davranışlarına bakıyorsun, halindeki fırtınalara bakıyorsun. Yani bak, bunlar temizlemesi mi lazım? Şairânı hani sözlerle işin hakikatini, ben yani bilmiyorum ne derece anlar insan ama sür, çıkar, ayâr-ı dinler. Tâki cenni evdehâ. Padişah konmaz paraya, hâme mamur olmadan. Tahane bir sözü şey bu. Sür, çıkar aryağını dilden. Dil gönül demek. Gönlünden Allah'tan gayrı olan şeyleri defa sür çıkar. Önüne kalk, sürüp çıkar. Sürüyü sürüp parlamadan, yani ekim tarlatına sokar mı insan mesela? Sürüp çıkar böyle gibi sür, çıkar aryağını dilden. Gönlünden aryağını yabancıları temizle çıkar defa kalmasın demek istiyor. Şimdi eski insanlar, bu devrim insanları bu Halis'in ve Esef el muhasebi gibi büyük dağlar, büyük evdeyarlar, kazançlı bilenler, büyük öğreticiler ve büyük, büyük öğreniciler. Talebeler de büyük o zaman da, öğreticiler de büyük. <gülüyor> Ondan gözlerini kapatırlar, iç alem, alemlerine tevcih ederler ve iş alemlerine yalanlamış Esefelerin, fikirlerin hatıraların düşüncelerin, hayallerin cihazmasına bile müsaade sözler Onlarla müsaade edersin. Bu murataba haline <gülüyor> bu muratabaya özen gösterirlerdi. Dikkat ederler. Siz de dikkat edeceksiniz ki siz de dikkat edeceksiniz ki dışınızdaki o istenilen alametler belirsiz. Kimmeti semilliğe uymak Neyse mücadelede başarı kazanıp mücahit sıfatına, efendim, en büyük mücahit sıfatına ermek mümkün Gönlünü kontrol etsin. Gönlüne silahı eline alıp gönlünde hedef tutacaksın. Gönlüne yabancıyı sokmayacaksın. Gönül kaleni muhafaza edeceksin. Gönül kaleni, kaleni muhafaza edersen, düşman giremesin diye işine, o şehre efendim, düşman kaldırmasın, surları yedip içe girmesin diye koruyabilirsen ve ihlas sahibi olursan, halis niyeti olursan, o zaman Sünnet-i Semiye'ye iktidar iletişim suçlenir, Tam bir e, Saade Müslümanlığı gibi bir Müslümanlar sahip olursun ve tam efendim bir böyle mücahit olursun. Mesle hiç, meslemin oyununa gelmeyen, olmayan, kale gibi sağlam bir insan olabilir. O bir daha okuyalım şimdi bu kadar sonra kim batınını mürakaba ve ihlas ile sağlıksız sıhhatli yapmaya muhattabı olursa Allah da onun cahilini o zaman mücahede ve sünnete ittiva ile ziynetlendir. O zaman dış hareketler de güzel olur. Yani içi güzel olur da dışı dışı da güzel olur. Kısa şöyle söyleyelim bir testinin içine neyi koyarsan Gözlemeklerinden dışarı o sızar. Yani sirke koyarsan sirke sızar, su koyarsan su, bakta maiz koyarsan, gaz koyarsan gaz sızar. Yani, her, şiş, her kap demişler, toprakta yapıldığı için eskiden kaptan, küllü ina in, yetereşşahı bina fiydi. Her kap içinde ne varsa dışından onu sızdırır. İç tarafından o böyle ıslaklığı belli olur demişler yani. İçini güzel ki güzel ki dişin güzel olsun. Demiş oluyor kısaca bu şekilde de i Muhasibi. İçini nasıl güzel, güzelleştireceksin? İhlasa çok dikkat çeksin, Yaptığın her şeyi Allah rızası için olsun diye yapmaz gayret edeceksin. Bir de elinde silah, laf, dikkat, düşman gelmesin diye kalbine bekleyeceksin. Murakıp olacaksın, murakabe edeceksin. Kontrolsüz bırakacaksın kalbini. Efendim bu iki şey oldu mu? O zaman dışında sünnet ücünü uygunluğu da olursun cemhaletle işleri bilen olur, en nefsi yenebilen bir insan olursa geniş oluyor. Bu kadar seyredim. O kadar kısa söyledim. manası bu kadar gerim Allahu alek. Şöyle ki Ebu Bekir <gülüyor> Muhammed ile Abdullah er Raziiye yekun bismeti Ebu Osmane yekun enşe tevvadil beyne yedi karisyin muhasibi yedi hadis teklale yakalayıp düzeltti hatta rehim onu fil menhep Ebu Bekir Muhammed bin Tahsilah er-Razi demiş ki ben şöyle duydum Ebu Osman isimli Zaptan var. hepsini neslin hayrat hakkında bir rivayet gibi ses var. geçiyorum. O o Ebu Osman Halis İbn-i Esed el-Muhazidi'nin çağdaşı, Onun, onu gören, onunla konuşan kimse. Enşede Kallar'ın Neyneyre-i ne, Halis El-Muhazidi'yi Hazil Elyan. Halis i̇bn Esed el-Muhazidi'nin önünde bir efendim şarkıcı, püfücü şu beyitleri okudu. Kallar demek söz söyleyen demek ama çok söz söyleyen demek işte Anlıyorum, o zamanların, insanların içinde böyle kazval denilen, bizim ilahi söylediğimiz gibi, çünkü söylediğimiz gibi, böyle birazdan makamlı şiir falan söyleyen, hikayeler falan anlatan kimseler vardı. Kalabalık etrafında toplanırsa, onlar da onları böyle sözleriyle hoşlanamayacak şeyler söyleyerek eğlendirirlerdi. Bunların bir kısmına kapsas deniliyor, hikaye anlatıyorlar bunlar. Yani bu bizim alimlerin ben şundan işittim, ben şundan işittim falan dediği tarzda sıfatlı haber değil de masal, hikaye uydurman ne olursa maksat hani meddatlar gibi bizim insanların hoşuna gidecek şeyler söylemek. Bunlara kastat geliyor. Yani kıssalar, hikayeler ee, anlatan, birayet sağlam olsun, şükür olsun aldırmayan masalcılar, hikayeciler mezaklar eğlendiriciler demek. Kavvad da de işte bu mağarada bir şey. Yani böyle söz söyleyip halkı panayından taşıdığı kabulde da eğlendiren kimseler. Bir şekilde de bunlar, o sorular etiklerde dinler. Şimdi kavvadın birisi şu beyitleri okumuş. Bu beyitleri duyunca aresitini esas el aceder. Onun önünde okumuş. Onun civarında okumuş. Kattan e teva geldi. Vezne gelmiş. Hayretle efel muhaseben kendinden geçmiş. Çökmüş. Vezne gelmiş ve ağlamaya başlamış. Vezn içinde kendinden geçip şöyle çekmeye başlamış. O kadar ki hatta rahimehullahi hazirahu. Ezdraundaki herkes herkes onun o ağlayışına o haline akılacak. Yani herkesin, etrafındaki herkesin kendisine acıyıp, efendim merhamet edip, efendim böyle e, şey yaptıkları tarzda e, üzüldükleri şekilde, üzülecekleri şekilde ağlamış, mecbe gelmiş. Neymiş bu sözler bakalım? Hani demin misal olsun demiştim, o geldi karşımıza şimdi. Ene fil gurbeti evki ma deket aynun garibi لَمْ اَكُلْ يَوْمَ خُرُوج۪ي مِنْ بِلَاد۪ي بِمُسِيب۪ي اَجَبَنْ اَرِيْتَرْك۪ي وَاتَنَنْ ف۪يهِ حَب۪يب۪ Üç beyit da burada. Bu üç beyti herhalde biraz da elini kulağına koyup böyle makamlı falan okuyor öteki şahıs. Bizim keferenler falan vardı. Falan buralarda böyle İstanbul'da dolaşıyordu. Mahalle aralarında maniler falan söylerdi. Onun gibi bir şey olmalı. Yüksek sesle bunları söyleyince mecde gelmiş, gözler tekrar başlamış etrafındaki herkes kendisine acıyacak kadar uzun devam ediyor bu üzüntüsü ağlaması. Şimdi bu şeylerin manasını açıklayalım. Evet, kurbeti etti. Ben kurbetle ağlamazsın. Maalesef aynı kalibli kurbet olan bir kişinin gözünün efendim ağladığı müddetçe kurbette giden özlerler ağlarlar biz de buharadan bir genci gösterdik burada daha çok uzun filan diyor dayanamadı karşı gitti bir şey efendim ee, kurbette oldum ya vatanını özlüyor insan ve ağrıyor Bazen gerçekten ağlar, bazen içi ağlar. Yani içi kanada ağlar. Kuvveti olduğu için. Kuvvetse olan kişinin gözünün ağladığı müddetçe ben de kuvvetse ağlamaktayım. O da ma, ma aynı garibi deki. Ma, ma et teylume denler. Müddetçe denler. Lemrekin yevme hurucu min biladiydi musibiydi. Belden yaşadığım vatanımın olduğu yerlerden dışarı çıktığım zaman isabetli bir iş yapmış değildim. Veyahut o zaman başıma bir musibet efendim gelmiş değildi diye de beklemeyebilirim ama birincisi şey yani isabetli bir iş yapmış olmadım. Keşke çıkmasaydım demek istiyorum. Yani vatanımdan çıktığım zaman iyi bir iş yapmadım. Keşke çıkmasaydım. Acaba benliği ne böyle bir durumun benim hayret edilirmedi bana ve terk et ihvakamı yani nasıl oldu da içimde sevgilimin olduğu vatanı terk ettim benim bu içimde vatanımın içimde sevgilimin olduğu vatanı terk etmeme ve bana çok hayret edilmek gerekti nasıl yaptım bu işi ya hayret doğurucu Diyor. Bir daha şey yapalım. Kurbetteki kişilerin, garibanın, gözlerinin ağladığı müddetçe benim gözüm de kurbette ağlayacak. Çünkü efendim, benim ülkemden, vatanımdaki o devrelerimden dışarı çıktığım zaman ifadetli bir şey yapmadım. Şimdi anlıyorum, iyi bir şey yapmadım. Bana çok yaşındım, benim içinde sevgili olan vatanı bırakıp da böyle diğer burada da çok hayal edilir. Hayır diyor. Nasıl yaptın bu işi filan diyor. Bu şiiri söylemiş, buradan şey ağlıyor. Ağlısında efek belir geliyor ve göz ağlaması neydi devam ediyor ediyor ediyor. Herkes kendisine acıyorlar. Bak, ah, herkes kendisine filan diyor. Tabii niye ağlıyor? bu şiirlerden niye ağlıyor? Ağlıyor. Halis'in <gülüyor> epeyip <efe>, muhasibi. Niçin <gülüyor> ağlıyor? <gülüyor> Ve belki bu şiiri yazan kimse maddi bir sevgiyi teremnüm ediyordu. Yani e, kendisinin nişanlısı vardı mesela belki. Kasabasında, köyünde, odasında. Oradan ayrıldı, bir yer gürbetti. işleri bitmedi, bir geriye dönemedi. E, nişanlısını da özlüyor. Efendim, hay Allah ne diye bıraktım ben onları, bu işe de yapmasaydım, buralara da gelmeseydim, gelmesedim, ayrıca kaldım, gidemedim de bilmem ne filan ağlıyor. O hasretini çıkıyor. Belki bu şiiri yazanın böyle bir senin macerasıdır bu. E, maddi bir sevgidir. Ama Haysiqli Esed-el muhasebi, bunu kendisine uyduruyor. Bu duyduğu türküyü, bu şahir kendisi noktasından teslim ediyor. Kendi durumunun da öyle olduğunu düşünüyor. Ben de demek istiyor. Ben de sevgilinin olduğu, vatanı bıraktık da ne diye buraya geldim? Gözüm artık bu diğer gündette ağlayacaksa ağlayacak diyor. Tabi Hariket-i el-Muhasebe'nin sevgilisi kim? allah Teala Hazretleri. Ve O'nun bulunduğu yer neresi? Efendim, görünmeyen ah, anı, o alemden, bu dünya alemine biz gelmişiz. Efendim burası Diyar-ı Gürbet. Bu hadis-i şeriflerde de çok söylenen bir şeydir. Burası Diyar-ı bizim. Bizim asıl yurdumuz ahiretiyordu. Biz oradan buraya geldik. Asıl vatanımızdan ayrı düştük. Şey. Gürbet şu anda. Örgütten sonra asıl vatanımıza geleceğiz sevgili orada. Yani sevgiliye kavuşacağız ödüğümüz zaman. İşte e, allah Teala Hazretlerine olan iştiyakını ve ondan ayrılığını ve ondan uzaklarda garip, gariban yolcu gibi olduğunu düşünüp vecde geliyor, coşuyor ve ağrıyor saatlerce. Bu bize şeyi de hatırlattı. E, Mesnevi'nin başlangıcını da hatırlattı. Mesnevi'de biliyorsunuz ne kamış yani kalalım. Hikayesi de başlıyor. Mesleği. İşte o yanık yanık çalıyor. İçindeki hava değil sanki ateş. Nerede çalınsa herkesin yüreği yanıyor. Onlar da üzülüyorlar. Şey yapıyorlar. Çünkü neden? Bu kamış aslında kamışlıktaydı. Oradan kestiler, Ağzını yardılar. ateşte kavurdular. Ne haline getirdiler? Efendim, ondan sonra Asıl yurdundan ayrı olduğu için yanıyor. İşte bu ateş herkesin içinde olmalı. Herkes asıl yurduna özlem duymalı. Herkes asıl sevgiliye kavuşma işbiyatını taşımalık diyor. Mevlana da aynı şeyi söylüyor. Bu de, bu de aynı manayı ifade ettiğinde, Haysi ve Esad de Mevlana gibi aynı yolda aşık olduğunda o da geliyor ve tarihlerce ağrıyor uzun zaman alabiliyor. Bunun ne nesi olduğunu söylemiştim. Yani insanlar etrafındaki olaylardan ibret alıyorlar. Etrafına dikkatli bakıyorlar. Yukarıda diyor bu şey. Yani hani Allah'ın davetine icabet etmiş sözünün açık yerde yerden geçmişti. Bir başka hikayeyi daha anlatalım efendim. Bir Şeyh efendim, müritleriyle sıcak bir yaz günü bir Arap diyarında, sıcak yerde giderken bir buzcu buz satarak efendim, bağırarak buz satıyor. Şöyle bağırıyor ''İrhanû men yezûhu ve yani mânihî ''Sermayesi güneşin altında eriyen şu kardeşimize acil ey Müslümanlar.'' diye bağırıyor, buzcu. Buzunu satıyor. Şimdi çuvalın altında da olsa, tam ne de olsa buz sıcaktan erimekte. Termayete eriyor. Yani satın alırlarsa, satmış olacak, parasını alacak. Alanlar şerbete koyacaklar vesairekiler, akşam içecekler veya su buzlu olacak filan, tatlı bir meşhurat olacak. Almazlarsa, alırlarla buz zaten çuvalın altında damla damla eriyor. Satarken nasıl bağırıyor? İrhamun ve yezûgure'si malihi ya misumun. Sermayesi eriyen şu kardeşimiz, acil ey Müslümanlar, alın şu buzları. Şaka yapıyor yani. Sörek atıyor. Ama şey Şeyh Efendi bunu duyunca bir nara atıyor, bir tedavi diyor, yere yiyin oluyor işte. Yüce su serpiyorlar, şakaklarını oluşturuyorlar, biletlerini oluşturuyorlar. Ne oldu efendim sana diyorlar? E, diyor ki, sermayesi eriyen sadece bu mu? Bizim de sermayemiz eriyor. Bizim de ömrümüz sermaye yıllar bu sermaye eritiyor aylar eritiyor, günler eritiyor dakikalar, anlar eritiyor onu düşündüm, onlar üzüldüm ondan terör ettim diyor evet demek ki insan etrafındaki olaylardan iyi insanlar, büyük insanlar Allah'ın gizli işaretlerini seviyorlar söyleyene bir bakıyorlar Olaylardan ibret çıkartıyorlar ve gereken dersi alıyorlar. Onun da Allah tarafından kendisini karşıma çıkartılmış bir işaret olduğunu düşünüyorlar. 21. paragraf Hâle sühretü ile hârisi Hâle sühretü ile hârisi Hâle sühretü ile bilmaktur. Hâle sühretü ile hârisi diye sormuşlar ki İnsanların nefsine karşı en galibi, nefsini en iyi tepeleyen, en az nişimanı hangisidir? Müslüman nefsini yenecek. Bu en başarılı kimdir? Nefsini en mükemmel tarzı, Rabb'i alıp, nefsini kahretmekte en büyük başarıyı kimdir diye soruyorlar. Yani nasıl olacak demek istiyor, onu öğrenecek. Yani şöyle yapan sözcüğü izlesin diye. Diyor ki, evrazi bir maktudur. Allah'ın mukadderasına razı olandır. Nefsini en iyice şey yapan, efendim, kahreder Allah'ın takdirine razı olan Tabi Allah şuna zenginlik vermiş, şuna vermemiş. Ona güzellik vermiş, buna vermemiş. E ona sıhhat vermiş, buna vermemiş. Bir sürü mahrumiyetler. Şimdi nefis bunlardan feryadı basar. Nefis bunlardan e, insanı evde alır. Bak gördün mü işte senin bir şeyin yok, canım istemiyor ama hadi al şunu da bilmem ne. Mesfin isyanları kendi elinde olmayandan, karşısında gördüklerinden kaynaklanır. Karşıdan gördüğünü canı çeker, nefis ışar, ister kışkırtır bir insanı. O halde nefsini e, en çok yenen yenmenin yolu, yenebilen insan kimdir? Allah'ın mukadderası razı ne yapalım ona vermiş bir vermiş. sus otur otur dünyada diyebilen, kadere yurdağı gösterebilen en yüksek mevhrededir. <gülüyor> Kâle ve Kâle'l-Hârisu aynı rilâh zinciriyle Nîle-Hârif el-Mahşiri el, el, el, dedi ki El-Khâf-ı Kullühün mağzûrûne fil-aklı me'hûzûne fil hüb bu işi şahane söylüyor. Hâf yani ahali, Kullühün mağzûrûn, hepsi mağzûrdur fil akıl akıl konusunda hepsi mazurlardır. Ama hüküm konusunda sorumludurlar. Bundan şunu kastediyor müddetenim kardeşlerim. İnsanlara aklı Allah veriyor. Kimisi de çok veriyor, kimisi az veriyor. Kimisine cevher olarak eşit vermiş olsa bile kimisi bu akıl cevherini ilim ve irfan ve terbiyeyle işliyor. Güzel bir halü Kimisi de tahsim ve terbiye görmediği için zayıf kalabiliyor. Aklı kıt oluyor, az oluyor, ahmak oluyor, ebleh oluyor, Efendim, hafızası zayıf oluyor, anlayışı zayıf oluyor, filhafı Bütün ahali, bütün mahluk, Allah'ın yarattığı insanlar özellikle akılları konusunda mazurumdur. Allah onları mazurumdur. Eh bakalım, aklı bu kadar ermiş, işte bu kadar ciddiyat alabiliyor. İbadeti bu kadar, anlayışı bu kadar, duası bu kadar, çözü bu kadar, sevgisi bu kadar. Sevgisi bu kadar davranışı bu kadar. Güzel ibadetleri yakalayıp, hemen yerli yerinde Allah sevgisi kazanacak davranışları şık diye ortaya koyabilmek falan. Yani iyi Müslümanlık çok zeka işi. İyi Müslüman olmak için dahi olmak lazım. Zeka işi. Bir insanın Aklı ne kadar gelmiş ama göre aklın üstesinde şey yapar. Onun için Peygamber Efendimiz buyurmuş ki insanlara akıllar kadar konuşun. Akılların üstesinde konuşun. Akılların anlayacağı şeyleri söylemeyin. Fırttırırlar, anlayamazlar, yanlış yorumlarlar. Yani onlara o süre konuşun demek. Şimdi akıl konusunda herkes mazurdur. Yani sen niye böyle gibi yapamadın, sen niye Mevlana gibi olamadın, sen niye Bahat-ı gibi olamadın, sen niye Atifadır Kehdanı gibi olamadın? Yani bu kadar akıl vermiş, ona yüksek bir zeha vermiş, ona aşağıda. Akıl konusunda hepsi mazlumdur ama verdikleri hükümler konusunda hep sorumlulur. Azıcık da olsa aklıyla nasıl bir çalışma muhakeme yürüttü, nasıl bir hüküm verdi, nasıl bir iş yaptı. Yaptığı işten sorulur. Akıllarının farklı olmasından mazursa eğer az da olsa aklına göre yaptığı faaliyetinden herkesin meşgudur. Bunda demek istiyor ki, Halif İbni Masib'i, aklın az veya kız, alimsin veya kafisin, anlayışlısın veya değilsin ama az da olsa kafanı yorduğun zaman Allah'ın rıcağına uygun bir iş ortaya koyma, hükmünün Allah'ın rıcağına uygun olmasına gayret et. Çünkü ondan sorumlusun. Aklın azlığından, tahsilinin azlığından, bizim azından sorumlu değilsin ama hükmünden sorumlusun. İsa etliyse hükmün cevap alasın. Yanlışsa onun cezasını çeker. Onun için hükmüne dikkat et. Hükmün edemez yani verdiğin cisim Vardığın Muh muhakeme sonunda vardı, sonuç eden. Yani muhakemeni iyi kullan iyi sonuç bulmaya çalış sonra karışma Oradan cezaya uğrasın Hatırlarsa Az. Çok çok çok. Oradan bir şey olmaz. Çünkü akılların Allah. Ama muhakemeyi yürütersen, yanlış hüküm çıkartırsan cezayı yersin. Değil mi? O halde herkese muhakemesinden dikkat etsin. Yani sizler ve bizler, buradan çıkacak mesajat. Muhakemenize dikkat edin. Sonucu çok önemli. Muhakemenizin, düşünmenizin sonucu çok önemli. Yanlış şeye hükmederseniz rebal olur, sorumluluk olur, ceza olur, silah olur. Efendim, ahireste sorgu sual olur çok biraz istiyor. Yani